Efendim. Perişan Efendim. Türkiye, Radyoları. Türkiye, Radyoları. Türkiye Radyoları Perişan Efendi Türkiye Radyoları'nın Radyoları. Radyoları tek arkası öbür komedi program Perişan Efendi'ler sevgili saygılar ve Dinleyiciler geçen programımızda gündeme getirdiğimizde Perişan Efendi mühendislerince geliştirilen Karpuzdan anlayan mucize alet dünyada bomba etkisi yaptı Kullanımı da çok kolay olan bu aleti almak istediğiniz karpuza yaklaştırdınız karpuzun iyi veya kerek olduğunu alıcılarıyla hissedip dijital olarak size haber veriyordu. E şu ana kadar bir buçuk milyar adet sattık. Ve siparişlerde gelmeye devam ediyor dinleyicilerimiz. E buyurun Perişan efendim. Karpuzdan anlayan alet attı. Ben Ömer Pekin. E, alo ha, Ömer Bey. Allah razı olsun. E, çok önemli bir şey yapıyorsunuz. E, bugüne kadar aldığım karpuzlar hep kerek çıkıyordu. E, karpuzdan hiç anlam. İstemiyorum Ömer Bey. Efendi sırada milyonlarca müşteri var uzatmayın ne istiyorsunuz? E, e, ben de bu karpuzdan anlayan aletten almak istiyorum Ömer Bey. Tamam Hanım Efendi kaç tane verelim Bir tane. E tamam adet fiyatı bin lira. Aa, aa. Ay o ne be? Karpuz bahçesi almıyoruz hayot. Karpuzdan anlayan alet alıyoruz burada çok pahalı ya. Bakın bayan sabah beri aynı şeyi izah ediyorum millete. Şöyle bir hesap yapalım. Bir karpuz ortalama kaç kilo? 10 kilo. 10 kilo gelse kilosu 1 liradan 10 lira yapar, ayda 100 karpuz yeseniz 10.000 yapar, bunun yarısı kelek çıksa 5.000 lira yapar. <gülüyor> yani her ay 5.000 lira zarardasınız siz şu anda. Ay vallahi hiç aklıma gelmemişti bu benim yıvan. Nereden gelecek efendim? Ama bu alete bin lira vererek tam 4.000 lira kar edeceksiniz. Hesap ortada. Ay tamam alıyorum o zaman tamam. E, sizi muhasebe servisine yönlendiriyorum. Görüşmek üzere bayan. Alo Perişan Efendim karpuzdan anlayan alet attı bana Malpek'in. İyi günler Ömer Bey. Buyurun beyefendi. E ben bu karpuzdan anlayan aletten aldıydım fakat galiba alet bozuk. Karpuzdan hiç anlamıyor bu. Nasıl anlamıyor beyefendi anlamadım ben. E kardeşim geçen iki tane karpuz aldım. Alete tuttum alet kelek karpuz kelek karpuz dedi. Aldım eve gittim karpuz iyi çıktı. Ya iyi ye işte ne güzel iyi çıkmış karpuz daha ne istiyorsunuz beyefendi. Kardeşim ben kelek karpuz seviyorum belki tamam mı? <gülüyor> Sanıyorum ee, bir üretim hatası olmuş, size yenisini gönderelim o zaman beyefendi. E tamam ben adresi veriyorum o zaman. Emniyet Hay maşallah ya, ya senin bu aletten 2000 bin tane sattık mı oğlum? Ya ben dedim Umar Bey, bu alet tutar dedim ben sana. Ya ben bu karpuzdan anlıyor da, kavundan da anlar mı bu alet? <gülüyor> anlar ama üzerinde bazı değişiklikler yapmak lazım. İyi tamam oğlum, sen şimdi bu aleti kavuna göre değiştir, bir dahakine kavundan anlayan alet diye satalım. E tamam, bana uyar. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> Etkinleyiciler, <Evet>, geçen <gülüyor> yayınımızda ilan ettiğimiz Karpuz'dan anlayan alet sizler tarafından çok sevildi. Milyonlarca, milyarlarca sipariş aldık ve sizlerden gelen yoğun istek üzerine Perişan FM'in mühendisleri uyumadılar. Gece gündüz demediler, azmettiler ve bu sefer de sıkı durun dileyiciler kavundan anlayan bir alet geliştirdiler. Evet kavundan anlayan bir alet. Çünkü kavun alırken biliyoruz ki iyi olup olmadığını anlamak çok zor. Tamamen rastgele alıyoruz. Çoğu zaman da e, kelek alıyoruz. Ve aleti geliştiren mühendisimiz e, şu anda yanımızda. E, hoş geldiniz e, beyefendi hoş bulduk Ömer Bey. E, beyefendi karpuzdan anlayan aletiniz Türkiye'de bomba etkisi yaptı. E, dünyada da konuşuluyor. Şimdi de kavundan anlayan alet geliştirdiniz. Valla bravo inanın yani kavun alırken hep kelek alıyordum. Kokluyorum olmuyor, sesine bakıyorum da olmuyor. Efendim ne bileyim işte altı olgunlaşmışsa diyorlar bakıyoruz yine seçemiyoruz. E, kesmece kavuğu zaten vermiyorlar. Yani onun içindeki çekirdekler böyle kesince hışt diye aşağı düşüyor. Yani haliyle ne çıkarsa battımız oluyordu yani bu kal kalkıp. Valla Ömer bey haklısınız şimdi bu sorun insanımızın, e, ülke insanının çok önemli bir sorunu. E tabi halletmek de bize düşerdi zaten. Allah'a şükürler olsun uzun çalışmalarım sonucundan kabundan anlayan alet e, geliştirebildin sonunda. Peki e, alet nerede şu an? E i̇şte burada. E, evet, burada. E, evet, evet burada. Ister, alet burada. E, e, peki nasıl çalışıyor bu alet? Çok kolay. Her zamanki gibi alet almak istediğiniz kavuna yaklaştırıyorsunuz. Eğer kavun iyiyse alet ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Kavun iyi, kavun iyi diye ötüyor. <gülüyor> Şayet kötüse ne diyor? Kavun kelek, kavun kelek diye ötüyor. E, Kardeşim ya şimdi sevgili mühendisim evet. biz böyle konuşma. E, şimdi karpuzdan anlayan alet de böyle çalışıyordu. Şimdi millet aynı aletten niye bir daha alsın? Biz millete bu aleti nasıl e, kakalı e, yani satacağız? Sonra millet bunlar bize karpuz aletini kavun aleti diye kakalamaya çalışıyorlar. Ya. Ne, ne, şimdi Ömer Bey bu görünüş olarak daha farklı. Nasıl Neyi farklı bunun? Şöyle ki, şöyle ki. Karpuzdan anlayan alet siz de dikkat etmişsinizdir. Cep telefonuna benziyordu. Yalan değil Evet doğru doğru. Evet, evet. şimdi evet. peki bu neye benziyor? Neye benziyor? Saç kurutma makinesine benziyor. Gerçekten <gülüyor> evet gerçekten de saç kurutma makinesine evet. benziyor. Evet. Ya Ömer Bey siz de her şeyi söylemen ya. E kim bilecek bunu neye benzediğini? E sat gitsin ya. E, e Evet dinleyiciler Kavundan anlayan aletten almak isteyenler bizi hemen arayabilirler Alo Kavun aleti hattımız 0-300-300-500-1500-2500 internet adresimizde perişanefem.com.tr ee, güneşler... Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyoları, Türkiye Radyoları. Perşemefem. Perşemefem şimdi kadar Perişan, ben ben, ya, Fikir Fikir, Mustafa Sarıtaş, teknik yapın, Fikir. <gülüyor> dinleyin, dinleyin, tanımak, bilmek, öğrenmek ve dinlemek için tıklayın. W W